فَمَن كَانَ فِي قَلْبِهِ اللَّهُ فَمُعِينُهُ فِي الدَّارَيْنِ اللَّهُمَّ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي فَابْدُؤْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَرَسُولُنَا مُحَمَّدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا İlahi İlahiye Sadakallahu'l-Azim Hud suresinin 82. ayeti kerimesinde kaldık. Bir önceki konularda Cebrail, Mikail, İsrafil ve Refail aleyhisselam gibi Azrail aleyhisselam ve bir rivayet 12 melek İbrahim aleyhisselama geldi. İbrahim Aleyhisselam'a müjde getirdiler. Yani senin İshak Aleyhisselam evladın olacak diye müjde getirmiş oldular. Bu müjdeden sonra da Lut Aleyhisselam'ın kavminin helak haberini verdiler. Tabi Lut Aleyhisselam'ın kavmi eşcinsellik yapıyorlardı. Erkek erkeğe dünyanın ilk o meş'um işini o zaman yapılmış oldu. İbrahim Aleyhisselam'ın yeğenidir Lut Aleyhisselam. Oraya İbrahim Aleyhisselam Şam'da Lut Aleyhisselam'la beraber vazife yaparlarken Allah'ın emri ve Rabbimizin tayin ettiği Risalet, peygamberlik vazifesi o bölgeye Medyen bölgesi ve orada vazife yapılması, risalet vazifesinin yapılması hususunda görevlendirilince baktı ki oradaki kavim çok menfur işler yapıyorlar. Mevla Celle Celaluhu onlara o azgınlık ve sapkınlıkları içerisinde 40 yıl kadar bu işleri devam ettirdiler. Ol orta böyle şehrin ortasında çekinmeden, pervasızca bu meşhurlukları, ahlaksızlıkları, fuhşiyatı işliyorlardı. Yol kesiciliği yapıyorlar. Yani bir yapı sadece ve sadece günahın bir kısmı başladığı zaman barajın patlaması gibi diğerleri de devam ediyor. İnsanların mallarını derdes ediyorlardı. Milletin efendim yol kesiyorlar insanların malını e, gasp ediyorlardı ve nahoş bir durum edep ve ahlak bilmeden utanmadan pervasızca 10 sene, 20 sene, 30 sene, 40 yıl fazlası var bu menfur işleri yaptılar. Mevla celalülahluhun müddeti mühleti tamamlanınca işte melekler geldi. Cebrail Aleyhisselam onların bulunduğu o karyeye, o bölgeye kanadının ucunu taktı. O felemma ca'e emruna bizim emrimiz geldi. Cealna kıldık aliyeha. O insanların yaşadığı toprağın üstünü safileha, tersine çevirdik. Aliye, Arapçada üst demektir. Suful kelimesi alt demektir. Yani üstünü altına çevirdik. Ve bu yapıldıktan sonra ve emtarna, ve emtarna matar kelimesi üzerine gönderdik. Yağmur değil tabii aleyha hicareten taşlar min siccilin menludu istifli. Volkan patladığı zaman böyle yığın yığın kümeler halinde e, insanların üzerine alevler dört bin derece. Orada da bir volkanik patlamadan bahsediliyor araştırma yapıldığı zaman bir volkanik kalıntılar var. allah Teala oranın altını üstüne çevirdiği. Demek ki yerden volkan patladığı gibi o topraklar böyle tersine dönmüş olduğu. Böyle tabii orada küçük bir bölge yok. Çok büyük bir bölge. Mevlâcel lecelaluhu onları ve amtarna gönderdik aleyha hicareten taş min siccilin mandud istifli müsevveme. Müsevveme işaretli. İşaretli. Yani o taşların hepsi kimin kafasına inecekse belli. Orada milyonlarca insanlar var dört tane kariyeden bahsedilir her bir kariyede yüz binlerce insan var o yüz binlerce insanın tamamına yakını helak oldu yakını neden dedik çünkü orada lut aleyhisselama iman eden azıcık bir kavim azıcık dediğimiz de işte kendi kızları evlatları ee, ve o on kişi gibi on iki kişi gibi yani oradaki olayları rivayetleri incelediğimiz zaman 15 kişi. En fazla yan yana getir 20 kişi yok. Orada 2 milyondan fazla, daha fazla rakamlara ulaşan kariyerleri, bölgeleri incelediğimiz zaman milyonlara varan insanlar var. Peki bu insanlar ne oldu? Hepsi helak oldu. Yani Allah'ın Celle Celaluhu'nun mülkünde, Allah'ın emrine uygun hareket etmedin mi? Allah Celle Celaluhu orayı yok ediyor, kaldırıyor evvelki dönemlerde. Peki bu dönemde ne oluyor? Bu dönemde ölüm var. E, o şekilde herkes akıbetini görüyor. Ve kıyamet dediğimiz tamamıyla Mevla bu kainatı yerle bir edecek musawematan kelimesi işaretli 83. ayette inda rabbik Allah katında oradaki azaplardan azaplar olduğunda adam bir tanesi efendim kaçıyor ve o kaçış esnasında Kabe'ye sığınıyor. Kabe'de uzun bir müddet kalıyor. 20 gün, 30 gün vesaire Kabe'den çıkmıyor. O taşı da dışarıda bekliyor. Ayrıntılar da var bunlar musawwamatan işaretli diyor. Ebrehe'nin ordusunun helak olması gibi bu da musawwamatan işaretli inda rabbik Allah katında hangi taş hangisini öldürecek hepsi Allah'ın celle celaluhu'nun efendim e, tayin edilmiş burada diye en enha nezelet ala ehli belat yani o beldenin üzerine inen taşlar. O kişi kabe Muazzama'dan çıkınca o taş onu buluyor, tak onu orada cehenneme gönderiyor. Yani zalim olarak Kabe'ye sığınsa da eğer Allah'a harhucu edip tövbe etmedikten sonra Ebu Cehil de Kabe'nin aslarına asılıyordu. Efendim oradaki yaptığı dua ise Allah'ım ben haklıysam Muhammed'i helak et, helak, Muhammed haklıysa beni helak et diyor. Yani her taraftan helak yani akıl alacak gibi değil. Yani bir açık kapı yok yani orada. Ben haklıyım diyor. Bu kendisi batıl. Muhammed helak olsun diyor. Eğer o haklıysa diyor ben haklı. Yani adam yavurluktan vazgeçmeyi hiç niyeti yok yani. Hiç niyeti yok. Musawmatan 'inda rabbik <gülüyor> ve ma olmadı minaz zalimin zalimlerden bir baid. Allah'ın azabı, Allah'ın gazabı zalimlerden uzak değildir ve zü yerine enlehumkanu Erbakarye diyor Bunlar dört tane bölgeydiler bir görüşe göre ve her bir bölgeden niye elf yani yüzbinden fazla insanlar yaşıyorlardı bu yüzbinlerce insan yan yana getirdiğimiz zaman işte 400 bin500 bin daha yüksek rakamlara Ulaşabiliyor milyonlara varan insanlar var burada ama iman edenler 12 kişi. Lut Aleyhisselam onları o kariyeden çıkartıyor, helak oluyorlar. Ee, bir önceki tefsir dersinde de ne oldu? Aynı şekilde Salih Aleyhisselam'ın kavmi. İman edenler 40 kişi. Yani hadi bir görüşe göre diye 300 kişi de olabilir. E, 300 kişi ama Salih Aleyhisselam'ın kavmi de 4 milyondan fazla insan var. 4 milyon kişi, 40 kişi kurtuluyor. Bu meseleler bu şekilde. Belagana Ebu Katade'den gelen bir rivayette diyor. Cibril aleyhisselam lemme asbaha neşere cenahu fentashara biha ardahu. Cebrail aleyhisselam kanadını açtı ve o toprağın altına diyor kanadını min kusuriha ve dawabiha ve hijariha köşkleri, bütün canlıları taşları, ağaçları ve cemii mafiye hepsini fadam menaha ficnahi kanadına topladı. İnnehü şedidül kuvva. Allah buyuruyor o Cibril çok kuvvetli diyor. Allah'ın çok kuvvetli dediği yani kanadına topladı fadam menaha fe hawwaha yükseltti diyor. Ve hawwaha fe tawa fi ficnahi sümme sa'ide biha ilas dünya. Dünya semasına yükseltti. Hatta sema sükanus sema asvatun nas yani birinci kat semadaki melekler o insanların sesini duydu diyor. Böyle kilav köpeklerin vekanı erba alaf elf. Erba'u erba'atu alafi elf. Yani dört milyon insan idi diyor burada vekanu idiler. Erba'atu alafi elf. Yani erba'atu alaf dört bin elf. Onu da binle çarptık mı? Dört milyon yapıyor. Yani dört milyon insan vardı. Süme sonra Cebrail aleyhisselam kalbeha kalbe kalp kelimesi kalp böyle dönüyor ya tık tık tık vesaire kalp bazen Rahmani tarafa bazen de şeytani tarafa dönüyor onun için kalp denilmiş kalp kelimesi in ahkamı dine tabi iken bin yıllık bu ülke in yapıldı kılap kalpka kalp, çevrildi yani Almanya İsviçre İtalya'dan kanunlar getirildi in çevrildi bin yıllık İslam ahkamına, İslam hukukuna dayalı yapı inkılap çevrildi. Yani kalp Allah'a dönüyor. Ondan sonra bir de bakıyorsunuz şeytani. Onun için kalp denildi. Eee inkalebe. Cebrail Aleyhisselam çevirdi ve bu şekilde fersaleha ilal ardı menkus ters tersine وَدَمْدَمَ بَعْضَهَا اَلَى بَعْضٍ Birbirini üstüne böyle katladı. فَجَعَلَ عَالِيهَ safir Üstü altına geldi. سُمَهَتْ بَعْحِجَارَةٍ مِنْ سِجِلٍ Sonra üzerine taşlar yağmaya başladı. Yani demek ki kaldırdığı o bölge tersine çevirince üstüne de volkanlar ve taşlar çünkü öyle bir rüzgar esti ki çevredeki bulunan kayalar vesaire oraya yığılmış oldu. Mesela o bahsedilen göl Ölü deniz dedikleri Dünyanın en Dikkat çeken bir yeridir orası Denizlerin Seviyesi vardır Deniz seviyesinden aşağıya Nehirler debi dediğimiz Daha aşağı aşındıramaz Nedeni basit Yani dağlardan inen su deniz seviyesine Gelince oradan akmaya başlar Daha aşağıya inemez Çünkü indiği zaman bu sefer yukarı gitmesi Lazım olamaz yani böyle bir şey yani deniz seviyesine kadar gelir ve akmaya devam eder. Daha aşağıda artık şey yapamaz, akıntısı durur çünkü veya göl oluşur orada. Yani artık ona ne diyeceksek. Sonuç dağlardan gelen su deniz seviyesine gelince akmaya devam eder. Burada da yumuşayınca orada ovalar oluşur. Çarşamba ve Bafra ovaları mesela Samsun'daki o şekilde Nil Nehri dediğimiz Afrika'dan geliyor. Denize yaklaşınca yavaşlıyor. Orada muazzam ovalar oluşuyor. Şimdi burada bahsettiğimiz konu e, Akdeniz burada. Bahsettiğimiz Ölü Deniz burada. Yani 400 metre aşağıda birkaç kez gittik. Aşağı inerken böyle kulaklar şey oluyor. Mesela pet şişeler böyle içeriye doğru büzüşüyor. Efendim ve kendi seviyesi de 380 ile en derin yeri böyle 400'ü falan geçiyor. Yani kendi seviyesi 400, bir de denizin o seviyesi 400 yani 800 metre. Deniz burada kalıyor, kendisi burada kalıyor. Yani halbuki bu deniz suyunun buraya boşalması gerekir. Böyle bir yer dünyada yok, işte orası. Mevla batırdı, o rezil işi yapanlar, erkek erkeğe o ahlaksızlığı yapanları Mevla dünyadayken batırdı ve o gölün dibi katran dolu, yani zift dolu. Onun için deniz dip tarafları siyahtır böyle hiçbir canlı yaşamıyor. Canlının yaşaması mümkün değil bir tane canlı yok içerisinde ölüyor böyle bir yer. Allah'ın azabının indiği yerlerde beklemek doğru değil. Biz uzaktan baktık geçti böyle gidip böyle bakmak olmuyor doğru değil. İbret olarak bakarsın geçersin ee, ve o kötü fiil işleyenlere de Allah kurtarsın o rezil bataklıklardan. Çünkü bu işin şakası yok. Ahiret gider. Büyük haramlardandır, büyük günahlardandır. Ceala alihesafilheve amtarna aleyhha icaretem min siccil. Ve Cebrail aleyhisselam onu o şekilde o kariyeyi helak etmiş oldu. Orada Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam ve diğer melekler de bulunmaktadır. Gâle s-süddi lemme asbehe kavmulut nezele Cibril faktıla el ard min seba aradin fe hamalaha tabala yani toprağın altından taktığı gibi gö göğe yükseltti ve e, oradaki gökteki e, melekler vesaire insanların canlıların köpeklerin horozların seslerini duydular diyor burada tefsirde çok net bir şekilde İbn Kesir'de Bunlar ayrıntılı. izah edilmiştir müfessirler bunları. müvelmü mütefiketü ehva Bunları e, mütekife dediğimiz işte o bölgedeki insanların başlarına gelecek olan felaketi anlatan ayeti kerimeler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada Hazreti Abbas'tan merfu olarak rivayet edilir. Men ve cettumuhu ya'melu amele kavmulut. Yani e, evli birinin e, zina etmesi edilir, öldürülür. Bu meselede de rivayet men vecetumuhu yamül amele kamilut bu şekilde bu fiilleri işleyenler faktuluğu elfail ve mefur yapanı da yaptıranı da öldürün diyor. Bu şekilde rivayetler bulunmaktadır. Bunlar dünya tarihinin en çirkin işleridir. Ki bahsettiğimiz gibi Lut aleyhisselamın dönemine kadar. Tabii Lut aleyhisselam burada çok büyük sıkıntı çekti. Ona hakaretler ettiler tahkir ettiler. Şimdi ayeti kerimede uzun uzun anlatıldı. Eşin kalacak kânet minel gâbirîn Mevla Teala o eşiyle alakalı da onun o, o kötü insanlarla beraber kalacağını ve onun da helak olacağını ayeti kerimeler bildirmiş oldu. Ee, hanımının o kötülerin arasında kalması onlarla beraber helak sebebi anlatıldığı zaman yani e, Lut Aleyhisselam'ın hanımı o kötü insanların arasında kötülerle beraber helak olmasının sebeplerinden bir tanesi de onlara sahip çıkması. Ve o kötü fiil isteyenleri de e, mesela derdi ki işte filanca bu işi yapıyor sen onun yanına git diye böyle bir e, yani cümle kurmakta zorlanıyorum diye. Delalet etmesi, yani günümüz tabiriyle hoşgörülü davranması. Yani isteyen istediğini yapsın. Lut Aleyhisselam'a diyordu ki sen peygambersin. Evet bu fiiller kötü fiillerdir ama bırak herkes istediğini yapsın. Ha istediğini mi yapsın? O zaman o da min minel gâbirin kafirlerle beraber helak oldu. Cehennemin dibine yuvarlandı. Lut Aleyhisselam Ailesini çoluğunu çocuğunu aldı kızlarını aldı iman edenleri oradan aldı o azaptan kurtuldu fakat hanımı kafir olarak kötülerin arasında cehenneme yuvarlandı ne kötülük yaptı kötülere hoşgörülü davrandı müsaade etti olabilir dedi ve onların yapınması gençliktir işte bazı şeyler oluyor ne yapalım e, çocuklar böyle açık saçık gezmek istiyorlar olsun. Efendim işte düğün kız erkek karışık düğün yapmak istiyorlar. Ne var ki işte vesaire gibi ifadeler. Lut Aleyhisselam'ın hanımını hatırlatırım. Lut Aleyhisselam'ın hanımı ne var ki dedi ne oldu cehennemin dibi oldu. Yani mesele basit değil. Allah'ın haram kıldığı bir şey de böyle. Nahoş cümleler kullanmak imanı götürür. Günah işlemek farklı bir şeydir. Allah'ın gazap ettiği Allah'ın haram kıldığı. Efendim meşhum olan bir işi insanın bu şekilde ey Allah'ım sen bunu böyle yaptın ama bunda ne var ki demeye benzer. Üç şey kişiyi dinden çıkartır. İnkar, istihza ve istihfaf İnkar etmek, alay etmek, küçümsemek. Ne var ki işte e, Allah'u alem Lut Aleyhisselam'ın hanımı da e, Lut Aleyhisselam'a sen peygambersin derdi. Ahlaksızlığı yoktu. Hiçbir peygamber hanımı ahlaksızlık yapmadı. Ancak burada... Özet olarak izah ettiğimizde anladığımız kadarıyla orada küçük gördü. Yani yapılan o günahı, o menfur işi Allah gazap etti. Yerin dibine batırdı. Bu kadar büyük gazap ederken orada işgüzarlık yapıyor. Ne var ki bunda. Ne var ki bunda meselesi tehlikelidir. Cümleleri dikkatli kurmak lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam size göre basit bir kelime Ve Allah katında büyüktür sizi cennete götürür. Size göre basit bir kelimedir. İşte Lut Aleyhisselam'ın hanımı Allah katında büyüktür, o da imanını götürdü ve taş oldu, cehenneme odun oldu, gitti. Mesele ciddidir. Onun için Allah helali helal, haramı haram, imanı koruyarak son nefeste iman, cennetiyle, cemalle müşeref olsun diye gayret edeceğiz. 84. ayet-i kerimede, Medyen halkı, Ürdün taraflarında Şuayb aleyhisselam, ve peygamber kardeşlerinden peygamber olan Şuayb'a Şuayb aleyhisselam kale Ya kavmi ey kavmim o budu Allah'a tapın. Allah'a kul olun. Bütün peygamberler insanları Allah'ın varlığına, birliğine, onun emir ve yasaklarının kabul edilmesi, kendi koydukları kuralları, kaideleri terk edip Allah'ın emirlerine, onun hükümlerine tabi olmaya teşvik ve emir buyurmuşlardır. Ma sizin için min ilahinn gayru Allah'tan başka ilah yoktur. Yerin göğün sahibi odur. Her bir dönemde anladığımız kadarıyla farklı günahlar var ve o günahlar kavimleri helaka götürmüştür. Hud aleyhisselamı konuştuk, Salih aleyhisselamı konuştuk. Lut aleyhisselam'ı konuştuk. Şu Ayb aleyhisselam döneminde insanlar Akdeniz'e de yakın bölgelerdeydi. O dönemlerde oralar ağaçlık yani yaşanabilir yerler. Şimdi çöl gibi görülüyor her taraf. Mesela Musa aleyhisselam gelecek, onu anlatacağız. Turisina büyük ağaçlıktan Sabul eyke diyecek orada. Efendim sık ağaçlık. E şimdi orada kayalık. Ha demek oluyor ki o zamanki 4300 sene geriye gittiğimizde erozyon olarak orada yeşillik ağaçlık var. Müthiş bir erozyona uğramış ve oradaki ağaçların hepsi yok olup sarp kayalık kalmış şimdi. O zamanki insanlar büyük ticaretler yapıyorlar, paralar kazanıyorlar. insanlar kendilerini müreffeh bir hayat yaşıyorlar. Şuayb Aleyhisselam da diyor ki Mevla size bu kadar nimetleri verdi. Allah'tan başka ilah yoktur. Velaten kusu noksanlaştırmayın el mikyal yani Türkçede kullanılan keil dediğimiz yani ölçüyü yani insanlara bir şey tartıyorsunuz az veriyorsunuz alırken kaçki taraftan bir ton yarını yok yok bu 900 kiloydu böyle kandırmaya çalışıyorsunuz insanları yani adamın aklı kesmiyor diye bir vatandaştır efendim terazi senin elinde adam ziraatle uğraşmıştır getiriyor tartıyor Halbuki orada 10 ton çıktı. Yok ya Rabbi burası 909 ton. 9200 kilo oradan onu yok ediyor. Kilodan kaçırmaya kalkışıyor. Bu adamı helak eder. Dünyada kazandırır belki. Çok para kazanırsın. Kaçki iki tarafı kandırdın. Zavallı bir adamı. Aman zavallı olan sen oldun. O, Onun ahireti senden alacağı çıktı. Ve kusu Azaltmayın el ölçü ve el tartıyı. Ölçünüzde tartınızdan noksan etmeyin. Ölçtüğünüzde biçtiğinizde kumaşı ölçüyorsun vesaire. İnni erakum bi hayır. Net bir ifade. İnni Şuaib Aleyhisselam diyor ki ben erakum sizi görüyorum bir hayır. Büyük nimet içindesiniz. Varlık, imkan, ihtişam, ev, bark, ticaret. Çok paralar kazanıyorsunuz. Büyük ticaretler yapıyorsunuz. Büyük paralarınız var. Bakıyoruz yani... E şu andaki dünyada da aynı imkanlar, evler, barklar, efendim özel yatlar, katlar, her türlü imkanlar çok para çok Allah kulluk ettirmiyor. Çok para efendim nimetini bilir, şükrünü ifade eder, çok kolay cennete götürür. Ama çok para çok kolay da cehenneme götürüyor. İnni erakun bi hayr ben sizi bütün nimetler içerisinde, hayırlar içerisinde görüyorum. E o zaman Allah size bu kadar hayırlar verdiyse ve inne ehafı korkuyorum aleyküm size azabe yevmin muhiyyt sizi kuşatacak büyük bir azaptan korkarım. Siz haksızlık yapıyorsunuz. Adaletli davranmıyorsunuz. İnsanların hakkına elbeyyanu bilhyâri mâlemi yeteferreka. Resulullah Efendimiz buyurdu ki alışveriş yapanlar muhayyardır. Birbirlerinden alınma, ayrılmadıkça bir şey alıyorsun satıyorsun. O aslında konuşuyorsun. 10 lira olur, 9 lira olur. Mâlemi feyn saddaka ve beyyene Adam malını açıkladı. Bunun özelliği budur, vasfı budur. Şu Efendim işi yarar vesaire. Şu da kusuru var vesadaköbe. Bu hurikelema Alana da satana da bereket olur. Yani satıcı kişi ondan aldığı para bedeline sıhhat olur, yuvasına huzur olur. Efendim son nefeste iman olur, ahireti cennet olur. Ve in kezeba ve ketema yalan söylediği vasıfları yok yok. Bunda bir şey yok. Harika muhikat bereketi beyihihme. Çok yalan yere satılan paralardan. Diyor ki Rabbi haddikesb kazancın çok olabilir ona satacaksın 11'e sattın yalan söylüyorsun ancak bereketi gider için çürür yuvanda huzurun dağılır çoluk çocuk seni tanımaz e, malın gider ömrün gider son nefesin gider bu işin şakası yok şakası yok yani haram para çürütür haram para efendim suyun içerisinde kalan bir kütük çürüyüp gidiyor çok para e, haram olunca bu sefer o, o çürütüyor Mesele basit değil. Ya kavmim, ey kavmim, evful mikiyale vel mizan, ölçüyü ve tartınızı tam yapın. Ve tam yapın. insanların mallarını değersiz hale getirmeyin. İnsanlar kendi malını da fazla övmesin. Bunun eşi benzeri yok. ya. Nasıl yok? Seri imalatta yapılmış bir şey ya. Yüz bin tane var. Aynı seri işte. Bu hatta seksen üretildiğinde yazıyor işte burada seksen binincisi yani. Yani bu yüzbinlerce binlerce üretim seri imalat neyse. Wala tabahasun nas eş insanların mallarını değersiz yapmayın. Wala <gülüyor> ta'sav haddini aşmayın fil ard yer yüzünde. fesat çıkartmayın insanların malını elde etmeye, canını efendim insanların ırzına tasallut etmeye fesat çıkartmayın. Yapmayın bunu. Yapmayın. O zamanki insanların yaptıkları yanlışlar. Bakiyetullah <gülüyor> Ee, Allah'ın Celle Celaluhu'nun müsaade ettiği helalinden kazanılacak haklı kazançlar, adaletle, hakkaniyetle e, yerli yerinde olan haklı kazançlar. Hayırullekum. <gülüyor> Sizin için daha hayırlıdır. Sizin için hayırlıdır. Daha hayır demeye gerek yok. Öbüründe zaten hayır yok. Yani hayırlıdır. Mutlak hayır yeterli. İnkuntun <gülüyor> müminin. Müslüman iseniz, müslüman isen... E, ya ve ve zeru ma bakiye der. Ey Müslümanlar faizi bırakın. Faizden vazgeçin in kuntum mu'min. Mümin iseniz, Müslüman iseniz Kur'an-ı Kerim Bakara suresinde. Burada da aynı. Helal kazanç. Yani kendi ana paranızdan meşru bir şekilde karını elde ettin. Karşıyı kandırmadın. Fazla da efendim adam öyle bir mal alıyor ki 10 liraya bulacağını, 20 liraya, 30 liraya. Ya ne büyük bir zarara uğrattı bu adam bizi. Ne yaptı bizi ya falan. Aa, bundan iyi para kazandım. İyi para kazanmadın. O seni çürütür. İçin de çürür, yuvan çürür, işin de çürür. Onun için. Bakiyyetullah. Haklı kazanç. Meşru kazançlar. Efendim. Hayrul Sizin için hayırlıdır. İn kuntum mu'minin. Müslüman iseniz. Ve ma an aleyküm bi hafiz. Şu ayetasam diyor ben sizi gözetici değilim. Siz kendi hesabınızı Allah'a vereceksiniz. İnsan kendini kandıramaz, Allah'ı hiç kandıramaz. Onun için az olsun, öz olsun, helalinden olsun. Allah haram kazançlardan muhafaza eylesin. Galu. İşte aynı mantık bunu güncel izahatlarla arz etmeye çalışacağım. Galu dediler ki ya şu ayıp. Şimdi adamlarda para var, mal var, her türlü imkanı var. Yukarıda anlatıldı. Akdeniz'in kenarlarında böyle fiyakalı bir hayat efendim Her türlü imkanlara ticaretler yapmışlar Büyük paralarak ulaşmışlar Gemi ticaretleri yapıyorlar Ayrıntılı uzun uzun Şimdi her bir kayıtları böyle izah edecek olsak Uzun gidecek Galu dediler ki Ya şu aib Esalatuke teemurken ma yağbudu abauna Yani senin böyle namazına düşkünlüğün ibadet ve taatı böyle çok efendim huşu içerisinde olman yani bu şekilde senin ibadetu taatin bu mu yani biz bu yaptıklarımızdan vazgeçeceğiz. Enne turuke terk edeceğiz. Ma yabudu abawun atalarımızın gittiği bu yolda vazgeçeceğiz. Ya yani senin gibi böyle ibadetu taatle namazla meşgul olacağız. Yani biz medeni olduk, uygar olduk, çağdaş olduk günümüz tabiriyle. O zamanki insanlar 4.300-4.400 sene. Salih Aleyhisselamın kavminde de aynı şeyleri gördük. Ya yani hangi çağda yaşıyoruz? Hangi zaman şimdiki? Yani biz bunları bırakıp senin dediğini mi yapacağız? At kavmi de aynısını söyledi. Dünyanın başı bunlar. Dünyanın ilk dönemlerinden bahsediyor. Bu da hemen hemen orta çeyreğine doğru yakın. E sonraki dönemde İsa Aleyhisselam dönemi de aynı. Başı da aynı, ortası da aynı, sonu da aynı. Yani senin dediğini yapacağız. Biz gittiğimiz yoldan. Vazgeçeceğiz O zaman insanlar heykel yapıyorlardı Heykeli kutluyorlar, kutsuyorlardı Resulullah Efendimiz bunu hep tekrar ederim Benim ümmetim Güneşe aya haça puta Efendim Taşa ağaca tapmayacak Ümmetim nefsine Şimdi nefsine tabii. Ben bildiğimi yaparım diyor Kendi kurallarımı kendim yazarım diyor Almanya İsviçre İtalya neyse Yazılmış olan kurallar Yani biz şimdi bunları bırakacağız da Allah'ın dediğini mi yapacağız Karar senin o zamanki insanlar da aynı şeyi söylediler. Ya şu yani e, biz bunları bırakacağız, senin gibi böyle namazla, ibadetle meşgul olacağız. Yani namaz kılman, e, ibadeti taatin mi bunları bize emrediyor? Yani senin gibi biz de mi ibadet edeceğiz? Yani senin gibi mi olacağız biz? Ancak... E, Şuayb Aleyhisselam çok net bir şekilde söyleyecek. Yani sizin yaptıklarınız sizin olsun, amelleriniz sizin olsun. Benim yaptıklarım benim olsun. Azap kimi kuşatacak göreceksiniz dedi. Onlar kabul etmediler. Biz büyük adamız nasıl olur? 4500 sene geçti. Şimdi de aynı şeyler konuşuluyor. Biz bu kadar efendim bilim, teknik şunlar da bunlar da ilerledik. Yani biz bunları bırakacağız. Eee namazda, ibadetle, oruçla vesaire uğraşacağız. Mesela sen bilirsin. Aksi bir şey söylemeyeceğiz. Cidali ve tartışmaya gerek yok. Peygamberler sadece hakkı duyurdular. Biz de söylüyoruz. Yerlerin göklerin sahibi Allah'tır. Allah dileseydi dünyayı 20 kat, hatta 100 kat, hatta 200 kat daha büyük dünya ve Mevla Celle Celaluhu çok büyük nimetler yaratabilirdi. Yani uçsuz bucaksız böyle imkanlarla donatabilirdi. Ha O zaman burada Allah Celle Celaluhu bunu böyle yaptığına göre biz burada oturup mütalaa etmemiz lazım. Biz kendi kuralımıza göre mi yaşayacağız? Yoksa yerleri gökleri yaratan ve bizi yaratan yaşamak ve ölmek elimizde e, tutan e, yani elimizde olmadığı halde elinde tutan Allah'ın dediğini mi yapacağız? Kararı herkes kendisi verecek. Yani Salih Aleyhisselam'da da onları gördük. Özetlemeye çalışıyorum. Şuayb aleyhisselam'da da aynı şeyleri görüyoruz senin namazın mı Biz bunları terk edeceğiz şimdiki yani senin dediğini yapacağız evnef Alefi emvaline maneşa ya eve yaptı nef alele <gülüyor> yapalım fi emvaline mallarımızda maneşe Dilediğimizi yapamayacağız öyle mi Yani istediğimiz gibi gezemeyeceğiz tozamayacağız istediğimi harcayamayacağız senin dediğini yapacağız İşte... E, zekatıdır, hayır hasenatıdır. Şuradan helal kazanacaksın şu haramlara dikkat edeceksin vesaire. Böyle mi yapacağız yani? Innekele entel halimur Sen yumuşak bir adamsın, akıllı başlı adamsın ya. Ya bu bu bu zamanlarda bunlar nasıl yapılabilir? 4500 seneden bahsediyorum. Aynı mantık. Yaratan Allah değişmedi. Konuşmalar da aynı. Ya akıllı bir adamsın. Halim yumuşak bir adamsın sen. Ya akıllı başındasın. Yani sana başka bir şey diyemiyoruz. Çünkü peygamberlere bir şey diyemiyor. Tepeden tırnağa akıl dolu bir insan. E şimdi konuşmalarına baktığınız zaman aykırı bir şey söylemiyor. Diyor ki Allah yarattı beni ben ne yapayım sizin gibi bir insanım. Sizi de beni de yaratan Allah böyle istiyor. Bunu böyle yapmamız lazım. Ticarette dikkat edin. Kimsenin malına efendim zimmetinize geçirmeyin. Kimsenin malını almayın. Adam yalan söylemeden biz bu işi nasıl yapacağız diyor. Yani bu cümle kurulur mu olur mu? Bir de burada ne yapıyorlar? İnneke leant istihza ediyorlar. Ya özellikle Allah burada tefsirimiz diyor ki Allah düşmanları yani Allah'a düşman olanlar Allah sebilil istiha alay ediyorlar. Qubhu qabbhumullahul aanahum Efem an rahmatihi diyor bu burada. Yani koca müfessir diyor ki Allah onların yüzlerini efendim çirkinleştirsin. Lanet etsin an rahmeti. Mevla rahmetinden tard etsin. Bu ne biçim laf ya? Böyle bir laf olabilir mi? Yani Allah'ın peygamberine bu hakareti, Allah'a kulla bu tahkir ifadeleri nasıl söyleyebilirsin? Allah Celle Celalun laneti diyor rahmeti rahmetinden uzak etsin diyor tefsir. Bunları açık açık bildiriyor. Onun için Dikkat etmek lazım. 88. ayet Hud suresi. Kale. Ya mı? Şimdi. Şuayb Aleyhisselam kendisi cevap veriyor. Eraytum. Yani görüşünüzü bana bildirin. Yani ne dersiniz? İn kuntu ala beyineti rabbi. Ben Rabbimin delil belge üzerindeyim. Allah beni peygamber yaptı. Cebrail Aleyhisselam bana bunları söyledi. Biliyorsunuz ben de sizin gibi bir insanım. E şimdi Rabbim Celle Celaluhu bana bunları söylüyorsa ve ben bu bunları söylediği ile alakalı ellerimde de yani mucizeler gösteriyorsam. Her kimse de diyemiyor sen yalancısınsa şöylesin diyemiyor. Yani peygamber olduğu ortada efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a kimse itiraz edemiyor. Ya Ebu Cehil bile o peygamberdir diyor. Asbin vayl soruyor. Ya bu peygamber değil mi? Peygamberdir diyor. E o zaman niye işimize gelmiyor diyor. Bilmediğinden değil şu andaki inkarcılara bir bakın Avrupa'sı Amerika'sı ülkemizdeki inkarcılar fark etmiyor. Bilmediklerin özlerinde özlerinde bunu biliyorlar. Çünkü ölüm anında etikum nedir? size peygamberler gelmedi mi? Size söylenmedi mi? Kalubela. Evet geldi biliyorduk. Ha biz zannediyoruz bilmiyor bunların bir şeyden haberleri yok. Var var çok iyi biliyorlar. Yani inkarcı müşrik yapısındaki insanlar çok iyi biliyorlar. Yani olayları biliyor çünkü Allah insan yarı hayvanlar yani dört ayaklı diğer canlılar düşünme kabiliyeti ve onlara algılama özelliğini Mevla onlara vermedi. Ama insana düşünme ve algılama kabiliyetini vermiştir. Ve onun için mesul tutmuştur. Mevla Teala efendim e, atıyor kulunu cehenneme. Allah'ım ben bilmiyordum anlamadım niye cehenneme attın. E, bu şekilde Mevla cehenneme atar mı? Ha demek onlar biliyorlar. Kale ya kavmi eraytum. İn kuntu alâ rabbi. Rabbim tarafından benim bir, de, bir delil, belge, e, ispat var. ve razakani minhum evla bana peygamberlikle nimetlendirdi, kan hasene. Ve ma urîdu en Ben size bunları yasaklamakla, size aykırı davranayım, size ters gideyim, düşmanlık yapayım. Ben böyle bir şey istemiyorum ki. Şimdi mesela yani bu e, Allah'ımızın bir peygamberi. Şimdi İsmail olarak Mesela içki, kumar, faiz, zina bir erkeğin bir kadınla oturması, konuşması, tokala haramdır. E bunu ben demiyorum ki. Yani şimdi insanlar söyleyene kızıyor. Ya söyleyen senin gibi bir insan. Bunu ben demiyorum ki. Yani sadece ve sadece bunu telaffuz ediyorum. Yani seni de beni de yaratan Allah Celle Celaluhu Cebrail Aleyhisselam'a bu hükmümü Efendim Şuayb Aleyhisselam'a bildir. Salih aleyhisselam'a bildir. Hud aleyhisselam'a bildir. Şimdi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e bildir. Resulullah bize bildirdi. Resulullah bize alakası yok ki bu işin. Resulullah Efendimiz de bizim gibi bir insan yaşayan, efendim hayat mücadelesi veren, vefat eden, ahirete giden, Rabbim şefaatini aile eylesin. Bizim gibi Muhammedün Resulullah, o Allah'ın bir resul elçisi. Ama insanlara bakıyorsunuz söyleyene kızıyor. Ya söyleyene ne işin var senin? Yani o sadece seni yaratan Rabbinin hükmünü sana izah ediyor. Elçi. Yani elçiye bir ferman verilmiş. O fermanı okuyor. Adam elçiye kızıyor. ya Elçi dediğin bir vatandaş bu. Yani esas sana o padişah hükmü gönderiyor. Yüz bin kişilik orduyla geliyorum diyor. Senin on bin tane ordun yok. Bir şeyin de yok. Adam yüz bin kişiyle geliyorum diyor. Sana haber veriyor. Allah Celle da efendim bizim etrafımızda binlerce melekler var vesaire. Mevla buyuruyor ki Azrail'i göndereceğim sana diyor. Bak canını alacağım. Canın senin elinde değil diyor. Ben istediğim gibi yaşarım. Hadi istediğin gibi yaşa. Ölme o zaman. Kelle idâ belâti buyuruyor. Sizin canınız boğazınıza geldi. Vakî ile sorarım diyor Allah. Men râk size kim hayat verebilir? İlaç verebilir. Hayatınızı kim devam ettirebilir? Kim kim kim? Kim yapabilir bunu? Ne kuvvetin var? İnsanoğlu bunu oturup mütalaa etmeli. Bir saatlik düş tefekkür 60 yıllık ibadetten hayırlı. Bu, bu manadadır. Yani oturup mütalaa etmek lazım. İnkarlı olmuyor bunlar. işte pe koca peygamber. Çok net bir ben size aykırı davranmakla veya size bunları yasaklamakla ben bir benim böyle bir derdim yok ki in uridu benim gayem illel ıslah yani doğru olsun kimse kimsenin malını alma kimse kimsenin efendim haksız kazancına girmesin konu olarak onu anlatıyor ki lut aleyhisselamın kavminde kimse kimseyle böyle dalaşmasın güzel evlilik yapın böyle nahoş ahlaksızlık yapmayın helak oldular. Şimdi zaten bu konuda da lut şuaib aleyhisselamın kavmi bu da helak oluyor. Sen Allah'ın mülkünde Allah'a asi olacaksın. Mevla hayat verecek böyle bir şey yok. İlla İslah masataat, gücüm yettiği kadar o ma tevfikı muvafakiyet İlla Allah'tandır. Bunu söylerim ben sadece diyor. Koca peygamberin yaptırım gücü yok. Yaptırım gücü yok, yani bir baba evladı, evladını yaptırım gücü yapma, evladım diyor, gidiyor, kötü işler yapıyor, kendini parçalıyor baba ya bir şey yapamıyorsun. Bir insanın diğerine bir yaptırım sadece söyleme kuvvetimiz var. Söyleriz yalvarırız. Koca Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mucize gösteriyor. Söylüyor. Yapmayın diyor. Uyan uyuyor. Uyumayan ise Ebu Cehillerle beraber gidiyor ahirete. Aleyhi Allah'a tevekkül. Allah'a tevekkül ettim diyor. Ve ileyhi unib. Dönüşümüz, münacatımız Allah'tır. Celle Celaluhu. İzâ el hadîsi annî tarifû gulûbekum. Sizden bir siz bir hadis duydunuz diyor. Vateli ilülehu eshārakum. Yani kalbiniz onu anladı. İman ehli tabi. Akkam Kur'anı bilmiş, Rasulümüzün sünnetlerini bilmiş. Adam dinden haberi yok. Bir ayet duymamış, bir hadis duymamış. Evet adam imanında bir sürü tereddüdü olan değil. Burada iman ehli. Ey Müslümanlar. Tabi bu efendim e, ulema ilim ehli. Yani tefsiri okumuş, hadisi okumuş. Mesela bu hadisi şerif e, ulema İmam serahsi gibiler. Peygamberin sözüyle normal bir sözü ben bakınca anlarım buyuruyor. Çünkü efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın sözlerinde bir zerafet var. Siz bir sözü, hadisi duyduğunuz, kalbiniz yumuşadı. sizin duygularınız böyle titredi. ve aleyküm ve tu ridun ennehum minkum qaribun fe bihu. Yani ben size sizden daha yakınım. Ha, onun için oysa sema'tumu'l hadis bir söz duydunuz. Anne eee anney yani hoş olmayan kulubu kum veten filminu eşarekum ve ebşarekum ve turidu ennehu minkum fe ana abadun ondan uzağım. Şimdi yani hani efemzais ve selamın bildirmeyeceği na hoş bir ifadede bu peygamber sözü diye ifade edilenler zaten ulema Bunları tek tek yazmış, ortaya çıkarmış. Bu Peygamber sözü değildir, hadis değildir diye özel çalışmalar olmuştur. Bu hari Müslüman bu da Utterimizine sayda böyle bir şeyler bulamazsınız. Kütbüti Tisat, Kütbüti Sitta dediğimiz buralarda bunlar yok. İza dhali aha dukumul Sizden biriniz camiye girdiğiniz zaman filiakul Allah meftahli abwab e rahmetik. Camiye girerken Allah meftahli abwab rahmetik. Allahım rahmet kapılarını bize aç. Ve iza harc'a çıktığınız zaman filiakul Allahım inni eselikem min fazlik. Ya Rabbi fazlını lütfunu istiyorum diye bu şekilde dua ederek camiye varın, dua ederek camiden çıkın. Yine Şuayb aleyhisselam olayı toparlayalım. Yavaş yavaş da dersi bitirmiş olacağız. Ya kavmi la yecrimen lekum En yusibakum misle hudin salih. O zamanki dönemler birbirlerine yakın. Yani birbirlerini biliyorlar birbirlerini görüyorlar aralarında 100 sene 150 sene 200 şu anda 2000 yıl evvel olan ki hadiseler İsa Aleyhisselam'ın göğe kaldırılması hadisesi onu öldürmeye kalkışmaları ondan evvelki Yahya Aleyhisselam'ın şehir 2000 sene 2100 sene Zekeri Aleyhisselam'ın testereyle ikiye biçilmesi biz bunları şimdi net konuşuyoruz. Ne kadar kötü insanlar varmış, koca peygamberleri öldürmeye kalkışmışlar. İsa Aleyhisselam Allah göğe kaldırmış, kıyamete yakın inecek vesaire. Ya Aqami, ya La yecrimenekizi sevketmesin, şikakir en yusibekum istema. Yani benim size bu şekilde sizin nefsinizin arzu etmediği şeyleri söylemekle böyle bir düşmanlık ve kin yapmayın. ya yani ben Rabbimin emrini size söylüyorum. Şimdi de aynı, yani Allah'ın emirlerini söylüyoruz diye şimdi diyelim ben söylüyorum, söylüyorum diye e burada adam kabul eder etler etmez etmez düşmanlığa gerek yok, şikayeti yani benim sizin nefsinize uygun söylememem en yusufi bakım yani başınıza bakın musibet gelir sizin karşı çıkmanız Şahıb Aleyhisselam olmaz günümüz tabiriyle. İlim ehli hakkı söylüyor, helali haramı söylüyor. Adam itiraz ediyor. Ulemanın kanı zehirlidir. Geçmiş dönemde peygamberler Allah'ın emrini bildirdi. E, peygamberler de hak budur dedi. Ulema verasatül embiya. Ulema ilim ehli diyor ki Allah'ın emri bu, haram budur. Adam karşı çıkıyor. Sen ilim ehline karşı, Allah'a karşı çıkıyorsun. Şuayb el bunu hatırlatıyor. En yusyib bakın, musibete uğrarsınız. Misema asabe. Nasıl ki başlarına geldi bir kavmi Nuh Nuh aleyhisselam nasıl helak oldu kavmi Gemiye 80 kişi bindi Belki de 8 milyon insan vardı Allahu Alem oradan net göremiyoruz ama Vardı Milyonlarca insan helak oldu Salih aleyhisselam Ondan sonra Hud aleyhisselamın kavmi Orada da birkaç milyon insan vardı Helak oldular Hud aleyhisselama da öyle 50-100 kişi iman etti ve kavmi Salih bir önceki tefsir dersinde Salih Aleyhisselam'ı uzun uzun konuştuk. Orada da inanan 40 kişiyle 300 kişi arasında dört milyon insandan bahsedildi. Hepsi helak oldu. Ve mâ kamulut, Lut Aleyhisselam. Az önceki konuda konuşuldu. Helak oldular. Ey kavmim, yani sizin peygambere karşı çıkmanız gayretullaha dokunuyor. O peygamberin söylediği söz, mesela bir e, çavuş veya bir bölük komutanına karşı çıktığın zaman... Orduya askeriyeye karşı çıkmış oluyorsun. Yani oradaki silsiledir bunlar. Sen o yapıya karşı çıkıyorsun o peygamber. Veya peygamberin buyruğunu söyleyen İmam-ı Azam. Veya İmam-ı Azam'ın dediğini iştihadı ortaya koyan bir ilim ehli. Bu haram bu helal diyor. Kendi görüşü değil bu. Kendi eli sünnet izin bunu söylüyor. Adam karşı çıkıyor. Sen o Ahmet'e Mehmet'e karşı çıkmıyorsun. Ulemayı öldürüyor. Ulemayı öldürmüyorsun. Allah'ın hükmünü öldürüyor bu Bu kişi. O kişinin imansız gitmesi korkulur. Gider yani imansız gider. Bu işin şakası yok. Ya görmediniz mi? Nasıl ki Nuh Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam'ın kavmi, kavmi Lut, minkum size bir bayt uzak değil ki. Yani daha, daha dünkü o hadiseler bunlar. O zaman söylüyor. Bize göre ki efendim 4300 sene, 4500 sene, 5000 sene, 5500, 6000 yıl evvel bunları efendim tek tek konuştuk. Geriye deki hadise şimdi gün gibi konuşuyoruz bugün. Demek ki bunlara karşı çıktığın zaman ahibe akibetin gider, imanın gider. Sen Allah'ın peygamberine, Allah'ın hükümlerine karşı çıktıktan sonra bu nasıl bir iman kalır? Sonuç. Sonuç bu ayetle bitiriyorum. 90. ayet ve stavafiru <gülüyor> rabbikum rabbinize dönün, tövbe edin, tövbe. Sunne sonra istiğfar kelimesi yanlışlıklardan vazgeçmek. Allah'ın Böyle bir yanlışlar yaptık. Bu hatalara düştük estağfurullah. Ölçü ve tartıda yanlış yaptık. Milletin hakkını aldık estağfurullah. Nasıl yaptık ya? Efendim millete az mal sattık çok diye. Hani meşhur bir kıssa anlatılır. Çok yeri geldi. Güncel bir şeydir. Ee, bir beyefendi yaşlı bir hacı amca. Birine e, memlekette işte inekleri varmış. Süt sağıyor. Efendim bakkal amcaya götürüyor tereyağı veriyormuş bir gün iki gün üç gün o da tereyağı satıyor oradan bir şeyler alıyor tereyağını götürüyor alıyor efendim o bakkalcı da bir gün tereyağını tartmış bir kilo diye götürüyor tartınca bir bakıyor ki o hacı amca efendim, getirdiği tereyağı 900 gram yani bir kilo değil 100 gram düşük 900 gram hüttetli bir şekilde ertesi günü bekliyor o hacı amca geliyor yine tereyağını getir. evladım işte tereyağını getirdik sen nasıl bir acı amcasın ya? Efendim 900 gram bizi kandırıyorsun deyince Evladım ben senden bir kilo şeker almıştım ya O şekeri biz terazinin bir tarafına koyuyoruz Sen bir kilo diye verdin Biz onu kendimize ölçüyoruz Bizde kilo yok Biz onu terazi yaptık deyince Sahtekarlığı çıktı ortaya Evladım sen vermiştin onu Senin verdiğin onu biz ölçü yaptık o şekeri bir kilo ben senden şeker almıştım. Kullanmak için değil ölçü yapayım diye. Verdiğin onu biz kul şey, ölçü yaptık. Sahtekarın başı sensin demeye getirdi. Ancak meselenin özü bu. Onun için bazılarına bakıyorsunuz asıyor kesiyor. O şöyle o böyle o şöyle bu böyle. Bakıyorsunuz ki yanlışın başı vesaire. Onun için biz eleştirmen olmayalım. Ya düzgün ve stafiru vazgeç bu yanlıştan vazgeçelim. Sümme tuğbu ile sonra Allah'a dönün. Namazını, ibadetini, taatini. İnne Rabbi, Rabbim Rahim. Sonsuz merhamet sahibi. Vedud Mevla Teala kullarına. Verdiği nimet ver, Nimet vermeyi sever Lütuf vermeyi sever Yani Allah Celle de kullarına nimet veriyor Sağlık veriyor imkan veriyor Kul da şükrederse Malına efendim şükreder zekatını verir Bedenine şükreder oruç tutar Namazını kılarsa Allah'ın verdiği evlatları hafız-ı kelam İslam yolunda şükrederse Mevla verir arttırır Ancak nankörlük yaparsa Mevla Teala e Kullarım Veşkuruli bana şükredin Ve la yapmayın Onun için Allah kullarına ikram etmeyi yedirmeyi Nimet vermeyi insan düşünse Bir iki tane meyve bulabilir Ne kadar Mevla meyve, meyve çeşitlerini Yaratmış binlerce ikram ediyor vedud Sonsuz sevgi muhabbet Merhamet sahibi olan Allah Onun için ona kulluk edeceğiz Onun dediğini yapacağız Dünyada da rahat ederiz ahirette de kurtarırız Kurban oldum Peygamberler bize ne güzel meseleleri açıklıyorlar. Biz de burada mütalaa ediyoruz. Onun için ömrümüzde hiç olmasa Rabbimizin kitabını bir baştan sona dinlemiş olalım. Biz daha çalışıyoruz, hazırlıyoruz. Sizlere arz ediyoruz. Sizler de dinleyin, aksatmayın sırayla. Bu şekilde Rabbimizin kitabını inşallah sonuna kadar tefsirini bitirmiş oluruz. Allah yolunda nefes tüketmeye muvaffak eylesin. Rızasına nail eylesin. kunna hadan Allah. Ya Rabbi. Ya rahamer rahimin ve ya khairin. Ruhul dönemindeki insanların e, haddi aşmaları gibi haddi aşmaktan muhafaza eyle Hud aleyhisselamın kavmi putperest olmaları e, senden başkasına tapmaları gibi ya Rabb el alemin senden başkasının yolunda gitmekten hepimizi muhafaza eyle ya Rabb Rab el alemin Salih aleyhisselamın kavmi büyük zenginlik nimet gördüler Şuayb aleyhisselamın kavmi de öyle şımardılar kudurdular Azgınlık, sapkınlık içerisinde. Ya Rabbi i senin emirlerini basit gördüler, inkar ettiler. Lut Aleyhisselam'ın kavmiyle eşcinsellik, kötü fiiller, zinalar, ahlaksızlıklar. Ya Rabbi bütün kötü işlerden kurtar Ya Rabbi. Güzel işlerle, razı olduğun işlerle meşgul eyle. Son nefeste iman. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü diyerek huzuruna gelmeye muvaffak eyle. El Fatiha